1517 numaralı konu Hazreti Ali, Osman ve İbni Mesud'un Kur'an'dan bazı ayetlerin okunmasını tavsiye etmeleri. Evet, Hazreti Ali şöyle buyurmuştur: "Akla eren hiçbir Müslümanın Bakara Suresi'nin son ayetlerini okumaksızın uyuyacağını zannetmiyorum. Çünkü bu ayetler araştırmayın altında bulunan bir hazineden indirilmişlerdir." Hazreti Osman şöyle buyurmuştur: "Kim geceleyin Ali İmran Suresi'nin sonunu okursa ona o geceyi sabaha kadar ibadetle ihya etmiş gibi sevap" yazılır, Abdullah bin Mesud şöyle buyurmuştur, Bakara suresinde 10 ayet vardır ki, bunlar hangi evde okunursa şeytan sabaha kadar o eve giremez, bunlar surenin başından 4 ayet, ayet el-Kürsi ve onu takip eden 2 ayet de surenin son ayetleridir, amener Rasulü.